Yeah, um, yeah. she is Oldun Kamu ya sunar, Allah seni aradım Allah ben bu meclislerde hayretler gördüm Allah. Ben bu meclislerde hayretler gördüm, Allah uyudur. nce Allah derce sabı demem bu Allah Öenlerin sen kar Allah elenlerin bir Bey Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hazreti Ali Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hazreti Ali Allah onlar peygamberin sevgilileri Allah onlar peygamberin Sevgilileri Allah, ben hu demeyince eylene memhul. Allah demeyince sabrede memhul. Üçüncü, herçin hiç bulmamış hiç Akranı, Abdül, Kadir, allah değil, kadide mahzuru gözlerim ben birimim eserim Allah ben şeyhim in love. İzlediğiniz için Kadir Geyhani Efendimiz, Fahattin Mekşibendin Efendimiz, Şehavettin Sehraverdi Efendimiz, Muhyiddin İçişti Efendimiz, Necmeddin Kübra Efendimiz, Mevlana Celası'nın yolunu Efendimiz, Azimahmud-i Hüdayi Efendimiz, Hacı bayram Veli Efendimiz, hem internetle misiniz, hem de bir nöbetiniz. Kimse ettiğiniz yarısı, en zulüm dijital. Bu Kimi şemsin, kimi Çok akıllı insanlar geçmiş. Düzgünler. Çok arifler, kamikler, zarifler, erikler. Aşıklar, salıklar. Çok da gafir insanlar. O mahiler bir derya için öbür meyga etmişler. Ellerindeki nimetlerin kıymetini bilmezler. Zenginliklerinin farkında değiller. Yok mümkün değil. Bu da cami, bu Diyor ki خَلِّنِّي عَنِ الْاِشْتِقَالِ فِي الْاَلٰهِ وَاَنِّي مَقَائِكَ الْاَشْيَاءِ كَمَائِينَ Ya Rabbi beni o şeylerle uğraşmaktan kurtar, işlerin iç yüzünü olduğu gibi görmeyi bana nasıl? İşlerin iç yüzü ne demek? Dünya tatlı görülür ama zehir büyüdür. Aldatıcıdır, fanidir, hoştur. Fani dünya hoştur ama afiletmez olmasın. Diğer ettik de şöyle manzaralı böyle bir cennet falan diye en sonunda dünya ama afiletmez olmasın. Öyle bir bırakıyor şimdi. Topluyor topluyor, yemeden bırakıp gidiyor. Biriktiriyor, biriktiriyor paraları. Neyleyim, neyleyim? Damları neyleyim? Yer yoluna dökülmedik dilileri neyleyim? Hak yolunu verilmemeleri neyleyim? Mirasçıya kalın, çatışıyor. Ne Vebali toplayana? safhası mümkün. Beremye. Şu Almanlara hayret ediyoruz. Her yer kilise olur. Her yer kilisenin malı mülkü. Hayret. Koca koca binalar, öyle binalar ki, yok bizim Türkiye'de. Diyorum. Amma binalar da Dinleri için, kilise diye, dağların tepelerine, manastırlar, kiliseler, sayısız hepsi kiliselerin var. Evet, evet. En, zengin en zengin kuruluşlar, en en büyük binalar, en geniş mülkler, hep kiliselerin Bugün bile şehrini... Papazlar, is, şey, ismini papazlardan almış olan Münih şehri, ki Münih'sin, papazlar demek, monklar demek yani. Üçte bir hala kilisenin elinde. Satılar satılar, kendilerini satıyorlar. Üçte bir hala kilisenin Amerika'ya gittik, New York'ta, en büyük emlak sahibi kilise dediler. En büyük emlak sahibi. Onun şeyi olmadan bir, yer, bir şey almaz dedi. Kuş uçmaz diyorlar. Amerika da böyle, Avustralya da böyle. İngilizler dinse diyorlar. Kim demiş yolu, uçsun bak karşıma karşıma bir konuşalım bakalım. İngilizler dinse Her taraf misyoner teşkilatı kaynıyor. Her taraf kilise. İki adımda bir şey kilise. Adamlar dinler, Almanlar dinler. Almanlar din devletini kurdu işte. Katolik devletini kurdu. Katolik birliğini kuruyor, devlet nedimiz? Avrupa'yı birleştirdi. Avrupa İmparatorluğu kuruyor. Polonyayı Ruslardan kurtardı. Almanya'yı kurtardı. Polonyayı hürriyetine kavuşturdu. Katolik diye. Satın aldılar. De defettiler Ruslara. Katolik birliği kurdu. 15 devleti şehrinin içine aldı. Çatısının altına aldı. Kocaman bir devlet kurdu. Amerika, Birleşik Devletler kaç tane? 42 tane. Mu? 49, 50. 50.üncü oldu bir şey daha oldu da 50 oldu. Hatta bizim Güneydoğu'daki Barzani'le Taliban'in birisi demiş ki 51. devlet olma biz razıyız demiş. Amerika olmamalı. Evet öyle ama biz. Herkes birleşiyor. Müslümanlar tepişiyor. Ayrışıyor. Şey Herkes birleşiyor. Almanya, Beşikoy'a, Hollanda'ya saldırmış, Fransa'ya saldırmış. Şimdi beraberler. Harbetmediler mi bunlar? İkinci Can Harbet kimle yaptı? Bunları? Birbirleriyle yaptı Kolonya ya. Kolonya'ya saldırdı. Fransiyeshalbet. saldırdı. İngiltere evet. şimdi şey, şey, şey yaptı, istila etti. İngiltere e, şey çıkartma yapmaya çalıştı. Rusya'ya kadar ilerledi. Hı. Şimdi birlik kuruyor. Elmer Kon, Papaz, Kondrat, Adana, Papaz. Burası Adana'ya bir meme getilmiş. Buradan. Bu mi? İyi. İyi tekrar. Daha bat bat hönnes mi? Dene. Tafalaya doğru. Tafalaya doğru. Evet. Yani, yani orada... Mesela, mezarı burada. Şurada, mezar da burada yani buralı. Adam papaz. Papaz mektebinden mezun, resmen mesleği papaz. Rityan birliği. Müslümanlar uyusun uyusun da. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Oooo! uyuy Oooo! Oooo! Oooo! Bir papaz, Almanya'yı birleştirdi. Efendim? 15 tane devletin arasındaki, hiç de kuyrukta, daha bir kuyrukta var. Ne olur biz de alın, aranıza niye yalvaranlar var? Bir kısmına diyor ki, seni çabuk alır. Bir diyor ki, sen biraz daha bekle. Türkiye'de yalvaranlar arasında, biz çöküp yalvaralım. Biz çöküp. Bunlar bungalar adı göz reisi diyor. Ne olur ben de ağlıyorum. Allah. Im. Bir giderken gidip müzesi bul. Çok alamam güzel. Gümüş gümümlenmiş. Gülme gülme ağla bölün diye bir ilahe bulmuyor musun sen? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> gülme gülme ağla bölün diye bir ilahe bulmuyor Bizim necdet çok güzel duyuyor şu anda. Necdet, necdet hani insanlar da var ya. Çok güzel söylüyor, Mekke'de bir İlay'ı söyledi Tecrüze'de, Şadoğlu'na. İlvar mısın? Evinin sarkıydın ama ağlatacak ki beni az kalsın. Hani Ömer, Osman, Ali, gülme gülme ağla gönül. İlvar mısın ya? Hatta alacağım da. Çok. çok. <gülüyor> Niye gidiyorsun? Diyor, bak, bir makinayla alabilir. Alabiliriz. ya, muhtemal değil. Yalan alıyor. Almayan yok. Canım, <gülüyor> makama makamı âlâ altın. Kazımlısı altın. Kulüsü Alıncaya kadar gülmemeye arttırmış. Siyah sandvi şey Bugün de elimizle değil. O zaman da diğer elimizle çıkmış. Gülüce kalmış yok. bu kardeşlerin izinlerini de bazı kardeşler rahat bir olacak Allah'ın yolunda yani yemin bu tanrıyı kesmek yok zaten İslam'da ümit kesmek yok yes. ama bugün hadisi şeyi bir daha hatırlayacak olursa el açılıp men etbaa نَفْسَهُ <Nefsehu> هَوَهَا ve عَلَى اللّٰهِ اِلْا اَمَانِكُّهُ Yani aciz insan, o kimsedir ki nefsini hevâ ve hevesatının peşine takar, ondan sonra da Allah'tan rahmet olur. Aciz bir, şey. ahmak Böyle nefsin peşinde giderken Allah'ın rahmeti gelir mi ya? O ümit etmeye hakkı yok ki onun. İnsanın ümitlenmesi için. cihat etmesi lazım. Uğraşması lazım. Uğraşmıyor. Nerede kaldı büyük mücadetler? En büyük mücadetler. Cihat yok. Cihaz Filistin'de var. Filistin kurtuluş. Ya Hamas biraz şey yapıyor. Zavallı gençler taş atıyorlar. İsrail'ler onları kuşatıyor, yer alıyor vesaire. Afganistan'dakini berbat ettiler, perişan ettiler. Mahvettiler, cihal ettiler. Ondan sonra birbirlerini örtürdüler. Ellerini kanatladılar bulatlar, bir tepki. Afganistan'ın durumları şu kadar anlatıyor. Arkasındaki devletler, birbirler bu kadarı sektiriyorlar. Pişman eti Düşman olmasın. Düşman değil. Sultanallahü Aleyhi ve Sellem. Tamam yarabbi. Kavak evet. Tamam yarabbi. Düşmanlar diye derler. hiç kavak yok. Her insan. Hiç Müslüman müslüm da Bütün kavaklar düşmandır. Allah Amerikalıyı yapsın. Koyuyor sonunda فاطla diyor ki iyi bir düşünanın selam ne zaman çıkacağını biliyor mu? Açalım. ne zaman çıksa, de Şu andaki şu andaki Müslümana, şu anda Allah'ın rızasına uygun vazikayı yapmak, tavrı takılmak faaliyeti göstermek koyu koyu. İleride cekle cekla, insan kurtulur. Şöyle olacak, böyle olacak. Cek, Ne malum? Yarına çıkma şey mi var? Bugün ölürsen sen Allah'a karşı ne yaptın? Sen yani Allah'a nasıl hesap ediyorsan, bugün ölürsün, Mehter Aleyhisselam çıkmadan, çok Mehter Aleyhisselam beklediler bizim ihvandan, çok kimseler beklediler. Gün söyledi. hoca sakallı böyle ihvanımız, hocam dediler 276 gün kaldı, 275 gün kaldı dediler, gün söylediler, kayıbı, istikbali, kesin kesin konu. Şey olur mu, edepsizlik olur mu? Olmaz. Çıkmadı işte. Ne olacak? Geçen sene ölenlerin hesabı ne olacak? Mehdi çıkmadı. Sen yarın öldürten, senin hesabın ne olacak? Mehdi çıkacak da, devlet kurulacak da, tamlıkta bilmem. Sen şu anda, yaşadığın anda, görevini yapıyor musun? Yaptın mı? Yani ona yönelik. kardeşlerimizin hiç var. Bu adam başladığında bize bir şey gelmiyor. Gelir gelir çok şeyler gelir ama bizim durum bizim durumumuzda şey olsa Almanlar otobak neler çıkartırlar? Ellerinden neler gelir? Yerelden neler çıkartır? Bizimden gelir ama ne geldiğinden haberimiz yoktu biz. Potansiyel var da potansiyeli de harekete geçiremiyor. Potansiyel var ama potansiyeli ne olduğunu bilmiyor işte, arıyor. İstihar'ı yapacak, olur. Şey Acaba büyüklerin, güzellikleriniz liderler, belli gruplar, liderleri bir araya gelmelinden mi biraz da cemaatler dağılık oluyor, bir hareketimden edilmezliğinden mi oluyor? Grupların, liderlerinin büyük vebali vardır. Ama onların vebalinin olması kişilerin serdiği vebalinin kalkmasının o gelir. Senin de vebalin vardır, yanındakinin de vebal vardır, onun yanındakinin de vebal vardır, onun yanındakinin de vebal vardır. Yani grupların liderlerinin, önderlerinin büyük vebal altında olması, kişilerin tek başına vebal altında olmasından onları kurtarır. Her kes mesuldür, her an mesuldür düşüncesinden, hareketinden, yapmadığından, Yanlış yaptığında Her an herkes mesul. Böyle düşüneceğiz. İşin doğrusu böyle olduğu için ben tek başıma şu günkü ne yapabilirim? diye düşünecek ve yapacak. Yapabileceğini yapacak. Bin bir türlü çare vardır. Hele de senin maaşını yarıya indirsin bakalım hükümet. Veya, bak nasıl canlanıyorsun harekete geçeceksin. Maaşı yarıya indi mi o alınan yarım hakkını kurtarmak için neler yaparsın? Halkatlar tutarsın, eylemler yaparsın, yaparız. yani ben de yaparım, sen de yaparsın, ötegide şey yaparsın. İki köy halkı silahlanıp birbirleriyle vuruyor. Neden? Şu köyün öküzü, bu köyün merasına girdi diye. Yaparak otu, yesin aymetleri, ne olur? O da Allah göklerine ya, bu yarıyor, yerden ot gidiyor. Mer'a meselesinden iki köy birbirine giriyor, Hala hapiste. ister. Bizim arkadaşlarımdan birilerini söylüyor, bilmem ne arkadaşlar. Hala. Hala hapiste, benim arkadaşlardan birilerini bilmem hangi kadar bir şey. öldürüyorlar, mer'ah kavgasını konuşuyorlar. Sülh halde halletmesini bilemiyorum Otur, mahkemeye müracaat et, akıllı insanlara sor. Ya efendim, hocam, Esat hocam gel şu şeye bir... Bir ben anlatayım, bir de o anlatsın. Aramız bu ya, biz birbirimizle kanlı katil olacağız, yakışmaz bu. Bunu da bilemiyor. Bunu da bilemiyor. Öldürünce çözümleyebildi mi? Çözümleyemiyor ama katil olduğu tabii. Şeytan aldı. Mera için, öküz için kavga ediyor. Miras için kavga ediyor. Ama din için bir din mühim değil. Oysa da olur, olmasa olur. İki. İkinci plana. En büyük meselesi din değil. Bu devrin insanların en büyük meselesi din değil. Başka şey değil. En tutu başka türlü. Gönlündeki, kafasındaki yönel gönlün verdiği şey başka değil. Şey. En büyük mesele İslam değil. İslam için çalışmak değil. Tek başına bir Müslüman, bir kabilede Müslüman oluyor, bir kişi ne yapacaksa yapıyor. Yapması gerekeni yapıyor. Tek başına. Çünkü insanlar tek başına oluyor. Ama toplar evet. hal değişmediyorlar. O ayı. Şöyle bir şey var, tabiye de sanarak da konuştumlar. Mesela benim şöyle yani, <gülüyor> işte, bir kastım da, giderler toplu halde yani insanları yönetiyorlar. Yahut yani, <gülüyor> da sevk ediyorlar gireceği yönlere. Yani, bu şekilde insanlar değişik değişiyorlarlar. Yahut da Sırat-ı Mustafa'nın ötesinde olan yollara saptırıyorlar değişik yönlendiriyorlar yani. Bu kişiler de kişileri ilahlaştırdığı için da dışına çıkamıyor. Bu şekilde sapk bir şekilde ilerleme oluyor. Yani. Aynen. Herkesin. Aynen katılıyor. Altına ve deyip devam atıyorum. Evet. Aynen öyle oluyor. Şimdi Şehnem ahalişi anlatıyor ki Kuran'ın cevabını. Şehnem ahalişinin birbirleriyle orada kavga edeceğimizi görüyor. Şehnem'in ahalişi birbirleriyle kavga etmiş. Kuran'ın kelimesi de bildiriyor. Ne diyecekti? Aldananlar diyecekler ki, ya bizi siz aldattınız. Siz olmasaydınız biz aldanmayacaktık. Aldananlar da diyecekler ki Aklonu da kullaksaydınız İhsan, cesaret, teklif, teklif, teklif, uymasaydınız Doğru diyeceğimiz şey. Aldananlar diyecekler ki yarabbi bunlar bizi aldattılar Sen buna, bunlara azabı iki misli verin Gare bütün günü tutun Hepinize iki misli olduk Hepinize iki misli dedi ta da albaymada Rabbena inna atayna sadid atayna sadidena ve kubera Ya Rabbi biz seyitlerimize yani efendilerimize ve kübera başımızdaki büyük deve itaat edin. hatta ma sabete ma çok Bunlar bizim yolumuzu şaşırttılar. Rab beni alt a tehim Onlara iki misli azap verdi yarabi. Vel ahum lanen Onlara büyük bir lanet ile lanet eyle yarabi. İlahî lanetle çaktır onları yarabi. Diyecekler. İnadar gibi haklı tekrarlı ehlinden cehennem ehlini böyle bir <gülüyor> dalışması çekip gidecekler. Şaşıranlar da şaşıranlar da dalaşacaklar ama şaşırtılmış olmak hafifletici sebep olmuyor. İşin ilginç tarafı o. E ben anlamıyorum dünyadaki bu insanları efendim mantıklı değil çünkü anlaşılması mümkün değil. Allah'ı dinlemiyor bir kulum peşinde, onu öyle bir dinliyor ki, Allah'a asıl olmak zorunda, öl derse ölüyor. Mafiyatı reisi diyor ki, git bilence gazeteyi bas, camını, çerçevesini yere indir, gidiyor yapıyor. Polis yakalıyor, hapset edecek, nasıl olsa benim patrof beni kurtarır diyor. Veya ölüyor o burada, ölürsem öleyim Ya Allah Allah, mavi çetesinin reisini dinleyişe bak ya şunu. Allah Allah. Aynı ders yani o çete reisine söyler diyor cam çıkıyor, şimdi farklı ders de, İslam'a söylüyor. Hiçbir kimse öğrenmiyor. Çete reisleri de adam gönderiyorlar. Yani. Çünkü onlar da İslam yapıyorlar. Işte, İslam. İslam çete reislerini ilgilendiklerse gazeteler onu yazamaz. Birkaç bir yer yerde çete benisini Müslüman etti. Ya da aklama gelen bir başka yerde Müslümanların mı çete kurmuş? Hangisi? Müslümanlar çete kurmuş. İkisi de. Onu da barındırmıyorlar nerede Müslüman buluyorlar ötekinler de. E... Ya o barın yani barınmayacağını öteki işte düşünmüyor. Benim patronu sövdü bu diyor. Patron da git olayım, ıı, tarifaret diyor, gözlerimi kapatırım, vazifemi yaparım diyor, tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır robot gibi giriyor, yapıyor o işe. da, şey, polisi yakalıyor. Alaat'ın çakıcı, durdururla, ağım sözü gönderiyor ve adamları gitti ya, adam Canım işte isimleriyle söylüyor Hı. arkadaşımız. Yani bu bilinmeyen bir şey değil ki, Alaat'ın çakıcı adam gönderiyor, hiç git, git benim karıyı öldür diyor. O da gidiyor, takır takır, koruyor, öldürüyor, yakalanıyor. Ya adam öldürmek, asılmaya kadar değil o. Yani, yapıyorum. Anlamadım ben bu mı? Ben inşallah yavrum. Hiyane atmayamadım, ben geçirmeyeceğim. Sen ne yapayım? Bu ne hal? Bu Müslümanlara alırken, A, B, C, D demeden alıyor. A grubu, B grubu demiyor yani. Yani bütün Müslümanları ilgilendiren kararları alıyorlar. Bu A grubundanmış, bu B grubundanmış, bu C grubundanmış demiyor. Şimdi Diyorlar. Adamına göre, Adamını, göre Adamına aşağı. göre muamele değişiyor. İsim vermeyelim. Filanca grubu hoş görüyorlar. Filanca şeye ses çıkart. Filancanın fabrikasını yapıyorlar, finansların kredi, veriyorlar. Böyle de üveyler ee, çok büyük hmm. hmm. Ama bir bakıma dediğin de doğru, yani Müslümanın hasına ayrım yapmadan her yerde üzülmek var, hasına var. Tabi ötekisini hoş görüyorsa, hoş gördüğü kendisine taviz verdiğinden veya yakın olduğundan veya fena Müslümanların yani bu kafirlere karşı en azından asgari müştereklerde bir araya gelmeleri lazım. Şimdi, şimdi e, gelmeleri lazım da gelmeyince gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor ne yapacağız? Mesela gelmeleri lazım diye arkadaş da onu söylüyor, evet. sen de onu söylüyorsun, ben de onu söylüyorum, Nadir de onu söylüyor, Ali Rıza da onu söylüyor. Hacı Efendi onu söylüyor. Evladı da onu söylüyor. Herkes öyle söylüyor. Söylüyor ama gelmiyor. Gelmedi. Şimdi ne yapacağız? Gelmedi. Gelmiyor. Gelmiyorum diyor. Tezgaf yapacak, haber görüldüğü. Gelmiyor. Şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım. Ayıkla pirinci taşın. Pirinci tepkiye dök. Pirinci taşın ayıkla bakalım. Şimdi pilav yapalım. Gelmiyor. Biz İktidarı koruyalım ama düşmesin. Yer mi yamalık da olsa düşmesin diye uğraşırken geçtiğimiz aylarda burada arkadaşlarımın yanındaydık. Kimisi bizim telefonları telefonları bilirler. Efendim. Ama iktidar devrilmesin diye uğraşırken kimisi de Mesut Yılmaz'a diyordu ki bitirin şu hükümetin işi. Evet. Bu yolda yani. bir şey var. 75 mi 79 müftü avu tel çekmiş sakın e, Rafların birleşmesi kuvvetli olmalı bu nasıl olacaklar? <gülüyor> Müstehcence <gülüyor> karısı da şey diyor yani Raflar kime kurulsa yeni boşayım mı? Kartınların bile aman mertler vardı yuvasını yıkma artık şu yolunda evet. ama inanç karılar var kocasına diyor ki. Rehava sen sakın hükümet kurma, kurarsan senden ayrılıyorum. Vay be. Ama yüreği var mı? Ecevit'e de bir grup salon alamıştı Vay vay vay vay. <gülüyor> Ecevit'e de bir grup salonun da alamıştı ya hocam. Nasıl? Bu grup salon diye gelmişti. Bir gün bile alardı. Ha. Ne kadınlar var. Sen bu alemi boşlaman mı? Bizim uzun dipti bile ailelere gelmiyor. Onlar davasal, yine kitle daha varsa direkt dipteri daha tutuyorlar. Daha varsa tutuyorlar. Bizim bizden daha varsa bizim daha tutuyor. <gülüyor> Bak ben Amerika'ya gittim. E Grup biz baştan aşağı yapıyoruz. Amerika'yı e o yüzden konuşuyoruz. Nasıl dinler? Nasıl çatışıyorlar? Giyimleri, kuşamları, sakalları. Şuralarda zülüfleri var. Şuralarda bukle bitti. Şuralarda saçlar var. Keçiler böyle şeyler olmuyor. Ona benziyor. Kimseyle alay etmiyoruz yani. Şeyler tam ilimler. Harun Harun. Cumhuriyetçilerin ortada hiç görülmezler. Cumhuriyetçilerin ne diyor? Yahudiler davalarında bizden daha sadık. Müslümanlar <gülüyor> ilimler davalarında kiliselerine papazlarına bizden daha sadık. Bizden hiçbir şey yok ya. Budistler davalarında daha sadık. Budistler. Sydney'in güneyinde bir budist mavedi yaptılar. 200 dönüm arazi üzerine 27 milyar Avustralya doları harcayarak bir budist mavedi yaptılar ki güney yarımkürenin en büyük mavedi. Hani ekvatorun aşağısındaki dünyanın en büyük mavedi. He? 200 dönüm, takıyorsam. 200 dönüm ama 200 bilmem kaç milyar Avustralya Doları. Basıl bir din için, biz orayı gezdik, Buda'nın çıplak göbekli kutu, heykelinin, göberin deliğini bile gördüm Buda. Şişman biridir. Ya burasında göberin deliği bile orasını örtememiş. Ondan sonra böyle bağdaş kurmuş. Adam geldi onun önünde diş çifti seylde, tüylerinde kendileri alıyor. Allah Allah. Elleriyle yapılmış diye yaptıkları bu ta iyi düşüyor. Üzümde gördüm, ibret olsun diye. Hocam mesela, gidelim ibret olsun diye, görelim dediler, gördüm. Yani şu bakımdaki insanların, şu bakımda harcadıkları parayalım. Silme ile, efendim. Bilim caminin yanında, bir yarım cami var, hala çatısı tamamlanmamış, efendim. O caminin yanında mazaretleri var. Yol üstünde karayalı üzerinde, öyle mazaretleri var ki, geçer görmemek görmemektedir. Adamlar yüceler ticareti mi yapıyor, ne yapıyorlar, karayı küklerle mi buluyorlar, elmas madenlerinden mi çıkartıyorlar. Müslümanlar camileri Bodrum'da. Müslümanların efendim şeyleri, e, paraları mı yok? Burada? Hinduların, Budistlerin, Brahmanların, baletleri, devletleri, şirketleri. Şimdi bu Çinliler, Budist bunu, bir buçuk milyar insan, Üzerimizde ne varsa Çinliler. Bakın ben 8000 şey yaptım. Yani buralarda istinad diyorlar. Çok ucuz mal var. Bütün Amerika'yıdan girmişler buralar. Nerede budist? Bir buçuk milyar. Japonlar budist, en ileri teknolojiye sahip otomat sahip uzaya araç gönderen millet. Hintliler.